Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tebuk Seferi. Peygamberimizin Ali Samaz'ın katıldığı 27 savaş vardır hayatındayken katıldığı. Bunların birincisi, en önemlisi Bedir Savaşı'ydı. Sonuncusu da Tebuk Seferi. Bu Tebu'a sefer diyoruz. Çünkü orada savaş olmadı. Her şeyin bir sebebi nedeni oluyor. Bu Tebuk Seferinin nedeni de şu oldu. Şam ve o yerde bulunan bazı müşrik Hristiyan kabileleri reisleri Roma İmparatoru Heraklis'e haber gönderdiler. Mütüb yazdılar. Dediler ki mütüplarında, haberlerinde Medine'de ve civarında aşırı aşık var, kıtlık var, hastalık var. Bu arada Muhammed'in de Allah'ın Hazretleri onlara göre öldüğü de ağır hasta oldu. Bu nedenle Medine'ye saldırmanın tam zamanı diye medik yazdılar. Yani amaçları İslam'ı kökünden kazanmak, İslam yok etmek, onların niyet amaçları. Tabi Hristiyanlar, müşrikler İslam'ı istemiyorlar. İstemezler de. Onlara ters düşüyor. Ama bir de Allah'ın takdiri var. Kul tedbir alır. Önlem alır. Çalışır çabalar. Ama takdir Allah'ın ceza O neyse olur. Bunun üzerine Roma İmpari Heraklis tabi bu duramaz sevindi. Neden sevindi? Çünkü Mute'de bu Mute savaşında 100 bin kişilik Roma ordusu perişan olmuştu orada bozulmuştu karşılarında 3000 Müslüman vardı Yani şu rakama bakınız 3000 Müslümana karşı 100 bin kişilik Roma ordusu orada bozulup kaçmış orada Roma'larının böyle bozulmuştu bu durumdan dolayıydı. Yani İslam'ı Arapları bir kabile olarak görürlerdi, küçümserlerdi, önemsemezlerdi. Fakat Mute tokadı onlara İslam'ın ne olduğunu biraz hatırlattı onlara. Heraklius Roma imparatoru bu durumu fırsat bilerek hemen Emir verdi ve Şam civarında Roma askerlerinin en seçkinlerinden 40 bin kişi bir güç hazırlandı. 40 bin kişi Roma askerlerinden en seçkinlerinin hazırlandı. Ve Şam ve çevreçten bulunan diğer kabiller de, büyük kabileler. Onlar da söz verdiler. Bu savaşa katılmak üzere. Tabi onların katılmasıyla ile bu ordu yüz bine geçecek. O esnada yani Şam'da bu işe olurken Medine'den Şam'a giden bir ticaret kervanı vardı Şam'da. Durumu tabi bunlar anladılar. iş incelediler. Hemen bunlar acele Dönden Medine'ye, Peygamberimize durumu bildirirler. Peygamber Aleyhisselam hadretleri Rabbimin de emriyle hemen Medine münevere de nefiri am yani genel sebebi ilan etti. Ve Peygamber emriyle, Aleyhisselam emriyle hastalar, yaşlılar Çocuklar, bunların dışında hiç kimse bu sefere yine kalmayacak bir Ayrıca Bekiye mükerremeye ve diğer bütün kabilelere adamlar gönderildi. Bütün insanlar yani Müslümanlar bu sefere katılmak ile emir olundular bunlar. Tebet suresi genelde bize bu Tebük seferi baser Tebet suresinde. Fakat durum öyle bir durum vardı ki o anda hep bunu Allah'ın imtihanı bunlar azileceği hali. Yani gerçi de her şeyi ezelde belirlenmiş, takdir olmuş her şey. Kulun nedir görevi? Allah'ın emrine itaat. Yani kula gereken ancak budur. nedenle araştırmadan bile malum Allah böyle buyuruyor kulun tek yapacağı vardır. İlahi emre itaattır. Yani kulun elinde ne var kulu elinde? İnsan korksa kaçsa da ecelin değişmiyor. Fakat tabi onlar sahabe. Henüz daha Resulullah hayattan başlarında. Büyük e, Büyüktür da büyük olur tabi ki. Daha güç olur. Henüz daha taiften yen dönmüşlerdi. Ayrıca o yılda çok muazzam bir kuralık olmuştu. Medine ve bütün etraf çevresinde kuralık olmuştu. Göktem bir tek yağmur suyu yere ilmemişti. Tabi otlar kurudu, çöl büküleri kurudu, ve kuyuların suları çekildi, hayvanların sütü azaldı veya kesildi. Ne oldu dolayısıyla Medya-i ve civarında çok korkunç kıtlık oldu. Açlık oldu. Ayrıca tam da mevsimin en sıcak günleriydi. Hurmaların da tam olduğu andı. Artık hurmalarda da tam olgunlaşmışlar, salkım halinde hurma meyvesi erik gibi, dut kiraz gibi ağaçta tehtek olmaz onlar. Gövde üzerinde bir salkım halinde kurmalarda artık salkımları dürülmüş, üzerin taneleri belirlenmiş, koparma üzere aşağı şey zamanı gelmişti. Onların da o zamanda bütün beklemlerin bu idi. Tek gelirleri kurmaydı. Mekke mükerremede de Kabe olduğu için oraya tabi hacı gidiliyor, ömreye gidiliyor. Onların geliri daha ziyade, daha çok Ticaretten demektirin gelirleri. Ama Medine'nin tek geliri hurmalardı. Hurmaların tam olduğu zamandı. Ayrıca o zamanki insanların da en huzurlu günleri de kurma olduğu zamandı. Hurma baştan giderlerdi. Hurma ağacının otural gölgesine. Daha sonra toplayıp otururlar. Yanına da kuyudan serin su çekerlerdi. Ondan da zevki buydu. Fakat tabi ilahi emir, takdir, ezelde hepsi buna belirlermiş. Emri geldi ki ancak hastalar, yaşlılar, çocuklar, tabi kadınlar da bunlar kalacaklar Medine'de, kabirlerinde. Bunun dışında kimse bu savaştan geri kalmayacak. Peygamberimiz bunu emretti, Etrafı yayıldı. E, İmtansız olmuyor dünyada bir şey. Yani Peygamberimizin durumunu düşünürsek ne kadar üzülmemiz gerekiyor? Allah'ın Resulü, Hak Peygamberi, Hatemilen biri Peygamberin soncusu Peygambersiz. Zaten dini yetim geldi. Yetim büyüdü. Gençliği çok yoksul geçti gençliği. Ancak elinden sonra biraz rahatı erdi. Ama Peygamberlik kendisine gelince yine eza, cafa, baskı, işkence altında Mekke'de 13 yıl direndi müşveri karşı Görev diysam Mesela bir evliya, bu durumda olsa çekilir kedaraya, küre şekiller, dağ şekiller, orman şekiller, mağara kapanır ibadet meşgul olur evliya. Onun, bunu yapacak hakkı vardır evliyanın da? Ama peygamberler böyle değil ki. Peygamberler şartlar ne olsa olsun. Ortam ne olursa olsun, ne kadar baskı olsun, direnç olsun, ne olursa olsun peygamberlere bulunduğu yerden bir adım ileriye gidemezler. Bulunduğu yerde, taşlansa da, dövülse de, hatta öldürülse bile orada ölecekler, oradan kaçamazlar peygamberler. Evet, peygamber, Peygamberlik makamı gerçekten tabii en üstün makam. Yani ahiret onlar ebediyen cennetin en üst makamında onlar olacaklar. Ama onların tabi görevleri de ağır görev. Aman bana mı kaldı? Evet ben bıktım ben. Yok onlar. Yok onlar böyle. Ne kadar dövülür, çevrilir, akar, delilir, taşlanır. Gözünün de göz mü beyi sahabeleri işkenceye çekerler? Amelde bir şey gelmiyor. Sadıcı Kırada. Medine-i gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu ama devleti kurmak başka devletin yaşaması başka ama. Ne gerekiyor? Tabi güçlü olma gerekiyor. Ya yani Güçlü olma gerekiyor. E Medine'de o dönemde üç yağlı kabilesi var. Peki müşrikleri vardı çevre müşriklerdi. Ayrıca bunların ötesinde Medine merkezinde içinde de münafıklar vardı. Münafık. Neden münafık dışı ile İslam'a karşı çıkmıyor. Kelime şahide getiriyor. Namazı kılarak gibi görünüyor. Ama içi İslam istemiyor. Elinden İslam boğacak elinden gelse. İslam düşmanla iş bilgi yapıyorlar bunlar. Münafıklar vardı. İşte bu denedir Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin başını ağırtan işten gelen bir çıvanlar bunlardı. Başlarında İbni Übey, ismi Abdullah İbni Übey denen kişi çok güzel konuşması varmış. Etkili, duygusal konuşması varmış. Etkili insanları Peygamber Medine'ye gelmeseydi o lider ne Bu liderliği, reisi kaçırdığı için hasetine kıskançlığından peygamberimize İslam'a düşman oldu. <gülüyor> Şimdi münafıklar bazen sinerler, gizlenirler, bazen de ortam uygun buldarı mı? Açıkça medene çıkardılar. İşte bu münafıkların reisi olan Abdullah İbn-i ona tabi olan münafıklar. Yüzlerce ama sayıları çok. Ortamı uygun mu kendine kendilerine göre? de ortam? insanın zaten aç dinemi verdi. Kıtlık var. Gıda yiyecek gıda yok. Her taraf kurak. Develer zayıf. Yok dayanamaz develer. Mevsimde yılın en sıcak günleri Ağustos yedi yani. Yılın en sıcak günleri muazzam kurak çöl yanıyordu. Bunun da ötesinde savaş kime karşıydı? Roma devletine karşıydı, Roma'ya karşıydı. Araplara göre, o günkü Araplara göre neydi Roma devleti? Roma ile savaşılanmaz. Roma dünyanın o gün tek süper gücüydi. O gün işte Roma. Çünkü İran'ı da yenmişti Roma. O gün Roma dünyanın tek süper gücüydi. Dünyanın yarısını işgal etmiş Roma. En güzel yerleri işgal etmiş dünyanın yarısını işgal etmiş. Yani o gün Araplara göre Roma devletiyle savaşılmaz Efsane bir güç. Öyle alklılardı. İşte bu olumsuzluklar münafıkların işine geliyordu. Münafıklar açıkça oraya çıktılar ve propagandaya başladılar. Ne diyorlardı? Açıkça bunlar. Hele başta Abdullah İbni Bey şey diyordu. Ben diyordu gözümle görü gibi biliyorum ki ve yemiyordu yedi hatta kendisi. Vallahi diyor yemin yedi kendisi. Eğer yoldun Muhammed, Ali, Samad ve ona bağlı Müslümanlar sahabeleri Roma ile savaşa çıkarlarsa, bunların bir teki sağ kalmaz. Zaten bunlar savaşamaz ediyor vardı. Roma skira bunları istiralılar, her dilin elleri kalına bağlandır. Ben bunun için görün gibi diyordu. O gün için tabi bunlar inandırıcı söze de bunlar. <gülüyor> ne yazık ki tabi sahabelerin gerçekleri insan muhacirin da bunlar peygamda tabalı bunlar. Yani ne mi gelse bunların canı torbaların hazır. <gülüyor> Fakat biraz imanı zayıf henüz olanlar, tabi nefsaniyet, nefis isteklere biraz üstün gelenler, biraz savaşla gitmek istemiyorlardı. İşi ağır oldardı. Peygamber Aleyhisselam'ın terinin usulü var Peygamberimizin. Bir yere savaş girecekse isim vermez Peygamberi. Karşılar duyup önlem almasın diye gizenir diye. Bakalım bu sefer girecek olan yer çok uzak mesafe. Mesafe uzak, mevsim gayet sıcak, kuraklık var. Ayrıca Roma devleti büyük devlet olacağı için sahabelerin ona göre önlem almaları için haber verdi onlara. Haber verdi tabi münafıkların da böyle propagandalarıyla birlikte e, kime karşı Roma'ya kaydedecek Roma devletine karşı. Hayar gibi onlara geliyor bu, ona savaşılmaz diye bir işi ağır oluyorlardı. Yavaş yavaş yani, acı etmiyorlar, işimi alsın sapsaklama yani yapıyorlardı. <gülüyor> Bunun üzerine Allah-u Teala şu fatihlerin in buyurdu Tevbe suresinde ayet 38 Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu, Ey ima edenler Allah bir diyenler ya Ey müminler Ma Ne oluyor sizlere İzâ kıylekümün fürün fî Allah yolunda hepiniz çıkın cihada Dendi zaman Sen ne oluyor ki İstâ kalktın ile erdi. Yere doğru ağırlaştığınız. Yani sık da tembelleşme, uyuşma, yapma, hani yer kapılmış yerse kapmış gibi. Niye ağırlaştığınız? Allah biliyor Niye dizine değilsiniz? Eralıyutun, <gülüyor> bilahatü dünya, minel ahireti. Arata bırakıp da dünyadan razı mı oldunuz? Kurmalarınız oluyor kuruma toplanacak, yiyeceksiniz bunları bir bolluk olacak, aklınıza göre rahat edeceksiniz. Ama tabii bu sefer, uzak bir sefer. Şöyle aşılayacak, ahireti bırakıp bir razı buldunuz. Ayet-i tabi gelince onlara elhamdülillah bir sanki gibi ruh yürüldü. Müslümanlara, onlara iman zayıf olanlara da elhamdülillah bir dinamikli gelibunlara canlı geldi bunlara ve sefer için hazırla canlı başla başladılar. Şimdi ne gerekiyordu bir de tabii maddi imkanlar da çok kısıtlıydı. Şu o dönemde hazinede beytülmalda bir para yoktu, mal da yoktu, bir şey yoktu. Ne gerekiyor? kimlerin durumu biraz daha iyiyse, ona yardım etmesi gerekiyordu. Sahabe içerisinde özellikle ticaret uğraşanların durumları daha iyiydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeye çıktı ve Müslümanların durumu iyi olanları Allah için, bu sever cihat için maddi yardım yapmaya onlara teşekkür ediyor Hazretleri. Tabi bir peygamberimizin sözleri hak olarak, gerçek olarak ve karşılığı sevabıyla peygamber bildi de onlara. Bunun üzerine herkes gücü yettiği kadar yardıma başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meclisi oturuyorken Hazreti Bekir geldi. Ya Resulallah, dedi, bu kadar benim param var, servetim var, bunları getirdim. Ondan sonra Peygamberimiz, ya Ebu Bekir, e, çoğu şirketler ne bıraktın, yiyecek arkandan, Ya onları Allah onları Allah'a, peygamber a havale etti. Onlara ben bir şey bırakmadım. Onlara mısırını verir inşaat-ı Ben de bütün servetimi getirdim. Nakranın sebeti vardı. 4000 dirhem. Dirhem gümüş para. O gün de iki tür para birimi vardı. Dirhem ve dinar. Dinar altın paraya, liraya dinar denirdi. Gümüş paraya da dirhem denirdi. 10 dirhem gümüş para bir altına eş gelirdi. Hz. Bekir Ramazan Satere, İstanbul'a geldiği günü 40 bin lirem sebete vardı. Her buna İstanbul'a harcıya harcı harcıya demek ki o gün için 4000 bin parası kalmış. Hepsini getirdi, pekamene koydu. <gülüyor> Zadran bin af. O da aynı şekilde geldi. O da malının yarısını getirdi. On malı da o da 4 birendi. Onun sekiz bin dirhem sermesi varmış. O tiyat yapardı. O da malının yarısını evine bırakmış, çocuğuna bırakmış. Tabi savaşa gidiyor. Dönmek var, dönmemek var. Yarısını bırakmış. O da aynı şekilde malının yarısını evine bırakmış. Yarısını getirdi. Bu arada işte avuşuma getiren oldu böyle. Yani fakir bir şey yok. diye ifrimeki ortaya koydu gıda da lazım çünkü tabii askere. Bu arada kadınlar da Peygamberimizin bu sefere kim katkı yaparsa alacağız sevabını müjdesini duyan kadınlar da onlara koşuşular. Az açsılıkla validemiz bir örtü örttü. On üzerine onlarda ne yaptı kadınlar da gösterdiği ziyet eşyalarını seferini çıkardılar, yüzü çıkardılar, gerdanı çıkardı ne varsa ellerinde onlar ortaya atladılar da. Bu arada en çok katkı yapan bu Tebrik seferinde Hazreti Osman oldu. Hazreti Osman yaptığı katkı gerçekten orduya çok ama çok muazzam faydası oldu. Şöyle yaptı katkısını Medine'ye yani Şam'a gidecek, bir kere hazırlıyormuş ticaret için. Bu durum böyle değişince, hemen Şam ticaretten vazgeçti. Hem Şam kervanına o ilave 900 deve, 900 deve, tavuk değil, değil. değil mi? 900 deve, daha taş dolu, insan, hayvan tavuk dolu. Diyor. 900 deve, yüz at 1 oluyor getirdi. Ayrıca 10 bin tane fakiri evet bu sefere katılacak gelmiş hiçbir şey yakamaz zavalları. Şunu ayağında bir şey yok. Yanlaki ayakları da hiçbir şey yok. Ama Allah'ın cihazı da bir şey yok. Hazır Osman arşı kesesini 10 bin tane fakiri 10 bin fakiri savaşta ne gerekiyorsa aldı bunlara. Her birine bir altın bir harcayarak yani ayakkabısından üstü, başı, kılıcı, kalkanı, oku, zırhı su kapına kadar aldı bunları. 10 bin kişiyi bu şeye terizatını yaptı. Ayrıca bin giren paraya da bir torbaya koymuş. Beşte geldi. Peygamber'e döktü onları. Ya Resulallah. bunda da sana teşkilimim ya Resulallah. gerekeniz yalnız bunları. Tabi en güç vakit. Hatta bu sefere saatül usre dönüyor. Yani güçlük vakti, güçlük saati, güçlük vakti de anlamaya geliyor. Yani güçlük, kıtlık var, darlık var, her şeylere var. Bu durumda Aziz Osman'ın böyle katkı yapması Peygamberimizi çok duygulandı. Peygamberi duygulandı peygamberi. Peygamber çok duygulandı. Çok sevindeydi. Duygulandı. Elinden kaldırdı. Ya Rabbi ben Osman'a razıyım. Ondan sen razı ol Ya Rabbi Peygamberimize. Allah dua et Peygamberi İşte Hazreti Osman peygamberimizin o gün özel canlandı, böyle canlı müdümasını aldı. Tabi kabul oldu tuha teşküs kuşu tabi. <gülüyor> tabi münafıklar durmadan öbür taraftan olumsuz yönde yani sefere katılmayın. Özellikle onların tek şeyi bir şu vardı. Hava çok sıcak. Arapları bile öyle çok siyakta dışına çıkmazlardı onları bile. Ve diyorlar münafıklar, sakın diyorlar, bu siyakta gitmeyin sefer diyorlar. Yani güneş yapar, yolda ödürsünün deretten. Allah Teala bunu şöyle bize buyurdu. Yine Tevbe ayet 81'de Bismillah ve Kalu Diyorlar ki münafıklar, bela buyuruyor, La تَنْفِرُوا fil الْحَرُ har. har, hararet, ıslı sıcak anlamına geliyor. Bu sıcakta, bu ıslı hararete sakın çıkmayın diyorlar münafıklar. Gizli gizli, aşık, yerine göre yapıyorlar propagandayı. Allah'ına Allah cevap ver bakınız şimdi mevla. Kul, Habibim, Muhammedim onlara de ki Nar cehennem eşedü harra bakınız. Nar cehennem cehennem ateşi eşedü çok da aşiet ama çok da harra hara bakımdan. Cehennem ateşi çok azacak ama levkan yevkahun onlar bunu bir anlayabilseler yani gerçekten. Dünyadan bakınca kişiye nefsi, şeytanı dünyayı sevdiriyor, tatlı gösteriyor. Sanki ki kalacakmış gibi. Halbuki insanda ne var ki insan elinde? Dünyaya biz mi geldik? Yok hayır, gönderildik. Ne kadar burada kalacak? Elimizden burada kalmak yok. yok. Bizi yaradan, yoktan var eden, Bizi dünyaya gönderen Rabbim Hazretleri hepimizin ömrünü Allah ezele takdir etmiş. İnsanı evinde otursun, balkonda otursun, bağda bahçe otursun, savaş olsun. Herkes eceli gelince ölecek. Eceli gelen kişi, ömrü biten kişi Savaşta da olsa ölecek, depremde de olursa ölecek, Eğinde otururken de ölecek. Eğinde otururken bir başı döndü, yok şu oldu, beyin kanaması oldu, kalp kır, aniden geçirdi, şu şu şu falan filan. He bunlar bizim açımızda, nedenler bunlar böyle. Yani gerçekte kişi ölmüp müştür böylece. Mevlam buyurdu? Hiç onları bile bilseler, bilebilseler, bilebilseler, Allah korusun, cehennem ateşi o husus benzemiyor. Çör süre benzemiyor cehennem ateşi. falan bir yürüyor, eşeddi. Eşed, ismi tefsil deniyor buna. Çok ama çok da şiddetli, müthiş şiddetli, ateşi cehennemin, dünya çöre dışına bakarak. <gülüyor> yalnız üç tane sahabe bu sefere katılamadılar münafıkların bir kısmı katıldı belki galimet alırız diye fazla dünya olanların bir kısmı katıldılar Allah için değil. tabi bunların katılmaz aslında İslam'a zarar oldu ki bunlar yola sürekli hep aleyte programı yaptılar bunlar aslında. Ama diğer münafıklar ki başta olmak üzere onlar, onlar açıkça savaşa katılmalılar bunlar. Bunun dışında tabi hastalar şuna buna katılmalılar. Bir de üç tane sahabe vardı ki bunlar gerçek müslim olduğu halde katılmalılar bunlar da. Gülük Malik ki bu İlk Müslüman'dan Medine Müslümanlarından Medine Müslümanlarından Mekke'ye gelip Akabe'de biata bulunan yani gerçek Müslüman kendisi Kabil Malik biri Mirare bin Rebi üçüncüsü de Hilal bin Ümmü'yi Hazretleri bunların ismini şuna açıyorum çünkü Kuran'da bu geçiyor tefsirün sonlarında diye geçiyor. Yani 3 hakkında özel ayet kelime kerime hakkında bunları. Bunların tevhisi zor kabul oldu. Aşırı 50 gün kadar halktan bunlar teşhid edildi halktan. Kimse onlara konuşmadı. En yakına bunlar sıra verdi bunlara. Öyle bir durum oldu. Bir de 7 sahabe vardır ki Ağlayın yedi kişi diye bunlar meşhurdur bunlarda. Ağlayın yedi kişi diye. Bunlar da yerden geldiler. Ama hiçbir şey yok üst başlarında. Tadını sakatlanmazlar. Geller Peygamberimize ya Allah ne olur? Biz cihatten geri kalmayalım sen hakından kalmayalım ya Resulallah. Cihatçı yanıyorlar böyle. Canından geçmişler bunlar. Ama bir imkanı yok maddi olarak. Peygamber Naşra buyururdu. Bu da Tevbe Ayet 92'de geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ku'yükte. Biliyor ki Allah-u Teala Ya Muhammed'im siz onlara dedin ki La ecidü ma ahmurkem aleyh. Sizin nereye yükteyim yani? Bir hayvan yok, şu yok, bu yok. Size yiyecek rızık yok fazla şu anda. Bunun için katılmayınız. Dedin onlara. Tabi bunun üzerine bunlar ne yaptı Bunlar Tevellev döndüler. Çok beklediler. Kaç gün beklediler. Fakat bunlara ne binek bulunduğu, ne bir şey bulunacağı ok ya kılıçlara biliyoruz Bu durumda Peygamber'in buna bunu söyleyince yani geri dönün diye Tevellev döndüler. Ve ayyünühüm gözlerinden tefiyyudum milad dem'i tefiyyudum milad dem'i dem yaş dem dem, gözeşi Evet. fışkırıyor gözüne sanki böyle ağlıyorlar. Haziren edildi ma yün fükûn. Haziren hüzünlerinden ki bir şey infak için bulamadıkları Bu 6-7 kişi de bunlar Kur'an'da böyle geçti bunlarda. Geçti bunlarda. Sonra bunlar katıldılar elhamdülillah. Başkaları yardım edebildi bunlara. çıktı ortaya çıkıyorlar. Katılıp elhamdülillah. <gülüyor> Ve ordu toplamaya başladı. Medine'nin hemen çıkış kapısında. Siyonet-i Vedat'a to toplamadılar. Ordu toplamadılar oraya. Hicri 9. yılda Recep ayıydı. Ve Perşembe günü, Perşembe günü elhamdülillah. Orada Medine'nin çıktı. Şam'da Roma'ya doğru daha çatış vardı. Bu seferin Tebuk seferinin alınması çok büyük bir sevincadır. Ya bu iş buradan durmak istiyorum gerçi. Antabileyim tahmin ediyorum ben. Yani bu işin öyle bir perde arkası var ki Tebuk seferinin Anlamı çok geniş. Anlamı şu önce şimdi kısa anlatabileceğim sizlere anlayabileceğim benim de. O güne kadar Tebuk Seferi'ne kadar Medine'deki Arapların, Müslümanların, sahabelerin şuydu görüşleri İslam devleti kuruldu elhamdülillah. Mekke'deki zulüm bitti. Baskı bitti İslam'a karşı. İslam artık hür oldu, özgür oldu İslam. Allah'ın emri uygulanabiliyor. Kimse karışamıyor. Başını da örtebiliyor. Ezanı okuyabiliyor. Her şey ezanı okuyabilir okuyabiliyor. okuyabiliyor böyle. Lama açacak kılınabiliyor. Kur'an okunuyor. Çünkü Kur'an okuyorlar. Kısıtlama yok. Baskı yok. Şu yaş okuyabilirsiniz. Yok. Allah'ın emri. Allah ikra buyuruyor. Allah oku buyuruyor Mevlam. İslam ne mi diyorsa İslam yaşanıyor. Baskı yok. Serbest elhamdülillah. Bu ötesinde başlarında Peygamberimiz hayatta Peygamberi. Allah'ın son peygamberi. E şimdi peygamber deyince Tabii bazı kişiler yani sıradan bir insan gibi algılamak kalkışabilirler Allah korusun böyle. Bir yok Yani peygamberler Allah Teala'nın ezelde seçtiği kişiler bunlar. Onun ruhsal yönleri mektre aşmış feyiz kaynağı, hidayet kaynağı. Ruhsal ruhsal feyizleri etkiliyor. İşte Medine-i Münevvere'de Elhamdülillah Hazreti Bilal yazın okuyor. diyor Resulullah bir rama geçiyor. Cemaatte namaz kılıyorlar. Tabi tatlı, feyizli, huzurlu uzun namaz kıyıyorlar. Bu da yetmiyor. Peygamber dönüyor eshabına namazdan sonra belli vakitlerde peygamberimizin sohbetleri cenneti aşan, yani o anda sahabelere bir yana cennet konsa, bir yana da bu sohbet devamı istiyoruz diye sorulsa, onların tercihleri, peygamın sohbeti. Oyunki mescidi gerçekten maddi olarak pek tabii şaşır değil mescid. Hani kerpişte ölmüş, çamur sıbası var, vadanası bile yok. Toprak, yer toprak, talsır bir yerin altında. O oturuyorlardı. Ama tabi ruhsat, huzur, tat, peyiz. böyle bir haldi. Fakat neydi onlara göre? Yani sanki yeterli mi acaba bu İslam? Böyle devam etsin mi acaba? Ama Allah'ın bir takdiri var. Nedir Allah'ın takdiri? İslam bütün dinlere üstün gelecek. Bu işin ne gerekiyor? İslam'ın genişlemesi gerekiyor. İslam'ın büyüklenmesi gerekiyor. İslam'ın tebliği gerekiyor. Mevlam buyurdu Kuran üç yerinde. Bir İslam suresinde Sembillah Hüvellezi Bak O Allah Cercali'yi Erse Resul'e Hü Resul'ünü gönderdi. Peygamber'i gönderdi. Bili Hüda ve din hakkı. Hidayet ile hak din ile Allah peygamberi gönderdi. Yani hak din ancak peygamber getirir ve Allah böyle buyuruyor Tekrar yorum bakınız. Hüvellezi Allah direcali Ersele Resulehü Resulü peygamberini gönderdi. İnsanlara gönderdi. Ne ile? huda ve Din ile hak. Hidayet ile hak din ile. Hak din ancak budur. Diğer dinler iptal oldu. Peki bu din Medine'de kalacak mı orada? Yani bir kabile delirti olacak bu din orada? Kalacak mı orada? Hayır. Leiz yürüyü <gülüyor> ale dini külli bütün dinlere üstün gelecek. O anda yeryüzünde Hristal'ın hakimdi. O yürü güçlü olan, o yürü süper üzerinde. Peki İslam karşısında mi kalacaktı? Hayır. Mesela günümüzde de şu anda Hristiyanlık, dünya hakim durumunda şu anda. İslam hazmedemiyorlar. Uydurma bahanelerle yani belki kendi ajanları vasıtası yaptıkları terör oylar, eylemlerini İslam'a etmeye çalışıyorlar. Yani Müslümanları terörist göstermeye çalışıyorlar. Aşağı göstermeye çalışıyorlar. Tabisini yıkmaya çalışıyorlar. Ee, günü aynı şey tek tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor. Diyorlar günümüzdeki Hristiyanlar şu anda. hani İslam'ı da bir şeklinde istemiyorlar kendine kafadan ökül İslam'ı da. Tamam bir Birdenbire kaldıranlar İslam'ı. Ne diyorlar İslam'a göre? İşte, uyumlu bakınız. Müslümanlar bakınız. ılımlı Müslümanlar Hoş Müslümanlar. bakın böylece, ılımlı, ılımlı var mı? Yok, onu kullanmıyorlar böyle. ılımlı yadı var mı? Yok, onu kullanmıyorlar. Sırf ılımlı Müslüman. Ne ılımlı? Ya e, tarvan meyveden böyle. İstanbul'da taviz veren. E, hoşgörülüyorlar. görüülüyorlar, Ama onlar hoşgörü görür, bize kadarmıyorlar. İslam bunu bekliyorlar. Sara seviyor şey kardeşlerim gerçekten bu Hristiyan alemi tek mekezen gönder gönderindirilen eylemleriyle öyle bir İslam'ı sarmışlar ki içten dıştan misyonerleri içeriden dıştan ayrıca bira İslam ismini taşıyanlar da Hristiyanlaştırıl aşanları da ne yapıyorlar İslam'ı soğandırmak için var böyle İslam olmak için Efendim, kadınlar başka namaz kılabilir. E, kadınlar ki canlı beraber kılabilir. Bu an teşebbüte bulunuyorlar. Amaçları ne? İslam'ı gözdaştırmak. İslam'ı boğulmak, İslam'ı böyle. Yani cami kilit şerimi amaçları bu böyle. Yani bunlar Hristiyan'ın merkezinin planladığı elemlerin bunlar. Bir nevi İslam ülkelerindeki bazı Uygulama kakışmaları bunlar böyle işte. şey. Fakat ne yazık ki benim zavallı Müslüman kardeşlerim de bunları gündeme getiriyorlar. Efendim işte biri fetva vermiş efendim plan kanalda. Başlık kılabilirim, kılabilir. kılar bir bu. Verir tabii ya, verir. Kim adına konuşacak bu ya? Kim adına konuşacağız ya? Amaçları bu gösterdi. İşte o dönemde de şimdi Müslümanların Roma'ya karşı sefer çıkmaları o gün içinde onların hafızasını almadı. Akıllarına bu hayaline gelmedi bu. Bir Medine'deki bir kabile devletinin kalkıp da Roma savaşmasını alamadılar bunlar. Halbuki Mevlam ne buyurmuştu? allah Teala peygamberini gönderdi. Yani Mekke'de, Medine kalmayacak, Arabi kalmayacak. Bakınız, Aledin-i kullihi, bütünler üzerine zahir olacak, güç olacak. Bunun için ne gerekiyor? İslam kuvvetlenecek. İslam, her açıdan kuvvetlenecek. İslam kuvvetlenecek. Ve elhamdülillah, şu rakama bakınız sevgili kardeşlerim, ben şu İlk peygamberimizin yaptığı meydan savaşı Bedir'di. Bedir'de ki Müslüman ordusunun sayısı neydi? 300 küsür. 305, 310 ve 313. Bu arada demek ki İslam'ın ilk ordusu, ilk ordusu Bedir meydan muharebesi yaptığı savaşta ne kadar sayı bakınız? 300 küsür. Evet, bu kadar. İzzi 2. yıldaydı bu. 7 yıl sonra yok 7 yıl sonra İzzi 9 tane oldu. Eram deniler. 30.000 kişilik ordu dala çıktı bakın. 30.000 300 bakınız nerede? 30.000 kişi. 10.000'i atlı süvari. Attı 10.000 tane. Yerubin kanında çoğun develi işte yerlerde vardı deve yetmiş hepsine de biniyorlardı ama ne olmuştu bakınız yedi yıl içerisinde elhamdülillah 300'den 30 bin kişilik ordu İslam çıkardı bak nasıl çıkardı sonra Bedir savaşçısı ile kime karşı olmuştu Mekke müşküne karşı olmuştu yani daha doğrusu Kurş kabilesinin müşriklerine karşı olmuştu. Yani bir kabile savaşıydı bu. Kabile savaşıydı. Halbuki bu ne? Bu ne? Bu, bu nedir şimdi? Tebuk nedir? Tebuk seferi dünyanın sübe gücüne karşı. Yani artık İslam elhamdülillah İslam artık dünya devlet olmuş İslam. İslam dünya devlet olmuştu. Kabeden kurtulmuştu. İslam dünya devlet olmuştu. İslam adı süperi güce karşı hem de ayana gidiyordu. Böyle. Yani bu savunma savaşı değil bakan. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Roma ordusu de haber alınca Medine'de savunma savaşından kalsaydı yine bu olmazdı tabi. Roma'dan korkma olacaktı bu böyle. İslam'ın bu zafıydı Ama Allah böyle istemiyordu. İstemiyordu. <gülüyor> Erandil'a 19. yılda demek ki 30 bin kişilik İslam ordusu çıktı. Fakat bu nasıl oldu bu? bah döndürücü bir hızla. Yani bir o günkü Medine bugün bir en küçük bir ilçesi Anadolu'nun. O kadar küçük bir o günkü Medine ise. Roma devleti. Yarısını hikayet etmiş zamanlar. Avrupa, Türkiye, Mısır, Suriye, şş, Pilis hep onun elindeydi romanlarla. Onu çıkılardı. Elhamdülillah İslam çıktı. Peki bu İslam'ı zorla kabul etme anlamına geliyor acaba? İslam'ın gücünün kuvvetermesi gerekiyor adamda. Yani İslam'ın büyütünü kabul Allah böyle diyor. Kulluğun kolu. Büyük Allah'ın gücüyle haliliyor böyle. Allah Teala dilerse kulluğa başka da Allah Teala eder. Belam defende verir, sel baskını veriyor, hastalık verir, dünyada bile meğer bunları verir. Ama Rabbim peygamberi gönderiyor asondara. Ta ki İslam büyütü kabul etsin. İslam ilgi çeksin. İslam küçürselmesin. İslam aşağılanmasın. İslam güçlensin. Allah böyle dilemiş Ve tarafta. bu iyi olacak inşallah. Yani gelecek hocam Allah'ın inşallah bu. Yani bilmiyorum daha belki yakın inşallah. Ama olacak kesin olacak bayağı. Yani İslam yine üşüyünce tekrar İran İslam bütün güçlere üstün gelecek. Allah Teala diye bak zamanlar bu çok kulu olacak. Bence. Bakın işte sahabeler, Peygamberimizin hayatında. Bir Mekke'de Mekke müşriklerinin bastığı yaşayan Müslümanlar. Medine'de bir kabre delite oldu, aşirete delite oldu Medine'de, kabile delite oldu Medine'de. Bakınız Bedir'den Tebu'a yıl yılda. 30 bin kişi güç, yola çıkar bunlar. <gülüyor> tabii elhamdülillah her biri çıkanların her biri içinde çok az münafık vardı. İsteksi çıkanlar, on dışında her bir anda Müslümanlar istekli, canlı, dinamik Allah işkolar, sevecikler bunlar. Fakat tabii mevsim çok sıcak çefer zamanında. İmtihanları büyük tab onlar böyle. Allah c.c. Mevlam ondan eliyle İslam kuvvetlenecek onun eliyle. Öyle demiş Mevlam. Çıkınca bunlara yola tab arada bir mola veriliyor. 18 yerde fev kadar 18 bir yerde mola verildi. Hep bunların yeri belirli şu anda. Hatta çoğunda meşte yapılıyor öbeler. Basit meclis yapıldı oralara. Bu sahabelerin, peygamberimizin mola verdiği yerler. 10 sikreden mola verildi. Aşağıdaki 8. mola da Esabil Hıcır'dan yere gelindi. Esabil es Hıcır Salaş-ı Mazetleri'nin helak olan Semud kavmi. İşte bu Semud kavmi Konuk geçen ve esabıne Hicr diye konuk etmek istiyor. Sığınak bulunduğu yer tabuktan milli arasında. Önce birlikler, önce birlikler buraya varınca hala orası duruyor. Derler. Yani o helak olan sığınakların olduğu yerler onların binaları taştandı taşla uyup binarı, bina yapmışlardı. Yıkıntıları, viraneleri hala duruyor. Önce birlikler oraya varınca yolda su kalmışlardı. Hayvanlar su kalmıştı. Ne yaptılar buna Baktılar ki Batıhan-ı kaminin bazı kuyuda su hala duruyor. Su çektiler oradan. İşler, Abdülzahallar. Develen su aldılar. Hatta bazıları hamurda biraz yoğurdu. Hamur yoğurdu. Nasıl yapıyor hamur yapıyor o zaman yapıyorlar? Hamuru yoğururardı. Fazla beklemeden düzgün taşlara bunu yatsı yaparlardı, Yufka şeklinde. Yufka beri kalınca koyarlardı. Tabii şöyle iki taş çok kızıl olduğu için bunu piştirirdi. Bu yerlerdi bu şekilde. Peygamber arkadan gelince ne yapıyorsunuz sorunlara? Yarısı Resulallah. Burada kuyuda su bulduk. Su çektik kapı doldurduk. Peygamber Şirah buyurdu, burada durmayınız. Burada durmayınız. Burası Allah'ın gazabını uğrayan, Allah lanet dediği bir yer burası. Bu yer, burada aşık günü eşlendi. Allah'ın gazabı orada burası, burada durmayınız. Kim buradan su kabını doldurmuşsa onu dökünüz buraya. Derler, yarısı hamur yoğurduk. Onlara deve yedirin ben bu arada. Onlara devlere yedirin. Onlara atmayın, kendisi yemeyin bu arada. yedirin bu arada. Hemen hayvanlar emiyle açığordan kaldırılıp kalklar, doğa gittiler. Demek ki bundan şu anlıyoruz ki e, aşırı günah eşleyen bir yerde durmama gerekiyor bak, Yani bir yerde aşırı günah işleniyor. Ya da bir toplum bir araya gelmişler işe etmeyi. Mesela günümüzde e, sazlı cazlı düğün salonları denler. E, nedir değil mi o ya? Kadınlar kızlar yarı açık özel olarak kuaförden gelmişler, saçını yaptırmışlar. Daha ilgi çeksin dereyden yapmışlar. E, Arkolükler şunlar bunlar, saz cazlar, danslar, birbirine sarılmalar e, gerçekten korkunç bir günah oluyor ben. İstan Allah laneti yayıyor oraya böyle. Bakınız demek ki böyle bir yere de yakışmama gerekiyor. Oradan kaçma gerekiyor. Bunun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yine yolda bir mola verilmişti. teba giderken, Teba'da varmadan demeden bıraktı etrafına. Hayvanları rahatsız etkilerden. O arada bu Peygamberimizin devesi kayboldu. Kalkacaklar. Yola devam edecek. Baklar ya Allah, e senin deven yok kaybolmuş. arayan bakalım. Tabi aradılar sahabeler. Peygamberimizin arıyor devesini. Hazreti ve Meryem'i Hazreti arıyorlar. Peygamberimizin devesini bulamıyorlar. E Orada işte münafıklar var ya birkaç tane ya. Bunlar başlar hemen bele Olumsuz propaganda başladılar. Ne dediler bakalım munafıklar? Haşiye ki bak peygamberim diyor. Peygamberim diyor. Ama devesi kayboldu. Devesinin bilemiyor. Nasıl peygamber bu? Bunun üzerine Cebrail selam geldi peygamberimize haber verdi. Peygamber kalktı. Eshabın bazıları aleyhimde böyle konuşuyormuşlar. Yani devsiz kaybol bunu bilemiyor diye. Bilemem buyurdu. Ben bir insanın beşerim sizinki bende ben. Ancak gaybı Allah bilir. Kimse onu bilemez. Tek Allah bilir becerim. Ben de bilemem bu Ancak Allah Teala bana bildirirse onu sabereyim bu yerde. İşte şu anda dedi Azebel geldi Allah'ın emriyle haber verdi. Demem bakın filan vadide Devemin yuları oradaki şöyle bir ağacın dikenine takılmış devam orada kalmış. Alın getirin. Hemen oraya getirirler baklar Aynı Aynen Aynı bu şekilde o vadede devenin yuları bir çöl fundoluğuna takılmış, sarılmış. Derken kurtaramıyor aradan. E, aldılar, getirirler. Böyle şey. Tabi bu da, bu da nedir bizlere şimdi? Günümüzde bazı bakıcılar var. Sahtekarlar, yalancılar var. Haram zateler var. Hadi onlar o şekilde. Fakat ne yapıyor? Benim Müslüman kardeşim. Onlara acıyorum. Da. Benim Müslüman kardeşim. Beş vakit ne Müslüman kardeşim ne yapıyor? Bir şey kayboldu mu, çalındı mı, şu bu oldu mu? O bakışlara gidiyor. Bakın gidiyor. Efendim işte hanımın altınları kayboldu. Yok arabası çalındı. Yok şu yok bu oldu. Onlara gidiyorlar. Tabi para alacak. Yalancı. Sahtekar. Alçak insanlar. Ne yapıyorlar? Hem yalan uyduruyor tabi böyle şey. Bir, bir şey bakıyor. Uğurcu yapıyor. Uyduruyor tabi. Hatta bir de şiir oluyor. İşte bir yakının işte evine gelen işte altını çalmış, yakının evine gelmişler zaten. Bu defa ne yapıyor zavallı? işte kim geldi benim yakınlarına? Şu geldi o çalabilir. işte bakıcıya gittim diyor. Tabi bakıcıya gitmek de haramdır Bakın gitmek de haram. Ona para vermek de haram. Allah korusun onun inanmak imanı götürür yani. İman götürür. Yani sır yalan, sahtekar. E, bakayım ne diyecek hayır hayvati? Ne diyecek belli, yalan söylemeye işte, isteyecek Biz gelmişler konumuza seviyor <gülüyor> arkadaşlarım. İslam ordusu teba geldiler. Tebuk Medine ile Şam'ın tam ortasında. Asağın Medine'ye mübareye 7 kilometre. Tabi o zaman yol yok ama. Asfalt yok. Gidiyor sahabeler. Bir kısmı tabi bineğe yok. Orta kışta deve biniyorlar. Bazı yayın yürüyorlar. Ayaklarında ham deriden bir sandalları var. Toklu şeklinde. Üstü sırmalı. Onlara gidiyorlar tabi. Diken, taş, kaya, sıcak. Yanıyorlar. Gidiyorlar. Sonra kıtlı da tabi olduğu için otuz bin kişi erzak etmiyor tabi. Öyle zaman geldi ki bakın sevgili karı öyle zaman geldi ki o kadar artık taşı ki ekmek kalmadı hiçbir şey kalmadı. Ancak hurma kaldı. Bir hurmayı iki sahabe bölüşlediler bakın. Bir hurma. Her sahabeye otuz bin sahabeye hurma yetişmiyor bak. 30 gün hurma yetişmedi. Öyle bir zaman geldi. Demek ki 15 hurma demek ki aşağıya düşüyor. Tabii bir dağıtımda iki kişi hurma veriliyor. İlk kişi hurma ortadan bölüyorlar. Yarısını bir ağzına alıyor. Yarısını ağzına alıyor. Yıllar bunu. Yok yemiyorlar. Ağzına duruyor. Ve yavaş yavaş eme eme eme eme aşık edilmez çalışıyorlar. Ben bir gün evvel ne ekmesine bir urma aldım ağzıma. Urma aldım ağzıma. Birkaç muha ölümde da var. Bir de attım. Aklıma Tebuk sifene katılan sahabeler o anda aklıma geldi. Yani. Aklıma bakınız. Ben o anda karnım toktu. Yani tok karnıma kurma yiyeceğim. Ağzımı hurmede attım. Aklıma Tebuk'a katılan peygamberimizin o güzel sahabeleri aklıma geldi. Böylece. Yani. Karları aç, yol yürüyordu, enerji sahibi diyorlar. Ben su kaybediyor, enerji kaybediyorlar. Açlar. Bırakan doyasıya da, bakın yarım kurma düşüyor sahabeler. Yani onların yaşadığı hayat koşulları nerede, biz, nerede? biz, nerede? biz neredeyiz Biz nerededir böylece? Yani işimizde eğer şikayetçi olanlarımız varsa, yani teberrüsecek arkadaşlar. Biz neyiz diyorlar. Nasıl şartay şey alırlar <gülüyor> Ve Tebu'a İslam ordusu geldi. Tebu'a gelindi. Orada beklediler. Roma ordusu gelecek diye. Fakat Roma ordusu peygamberimizin sahabelerin yani İslam ordusunun Şam'a doğru çıktığını duyunca Hele ona korku vermeye O günün süper gücü, yenilmez güç, efsanevi güç olan Roma ordusu, savaşçı ordu. Böyle. Zırhlı, atlı, e, üstünde bilen, sonra o zamanki Roma ordusu da, böyle bölük, tabur, her şeyi gayet intizamlı, nizamlı bir ordu olduğu halde, ama ve böyle değildi İslam üstün gelecek. İslam'ın zaferi olacak. İslam bütün üstün İslam gelecek. Roma ordusu bırakın teba gelip İslam'la savaşmayı karşı bozuldu ordu. boz dağıldılar. Binemediler başka mu Ordu dağıldı, kaçtı, bozdu ordu. Peygamberi şahmet etti hesabın beraber 20 gün Tebute kaldılar. Beklediler. Gelmeyince Peygamber Arasim Hazretleri Eshabı'nı topladı. Onlara sordu. Hesabım ne yapalım? Ramalı'na gelmediler. Şam doğru gidelim mi? Ben dönelim mi? İlk sürü Has aldı. Hasıl şöyle dedi. Ya Allah Eğer Allah emri varsa Şam'a gidin diye baş üzerine yarası ola. Hemen gidelim. Allah emri değil de buradan Şam'a gitmek. Eğer senin görüşün ise yarası Bize bunu soruyorsan benim görüşüm şu yarısı Biz bir akadara geldik. Roma bizden korktu. Roma dedi bizden korktu. Etrafı yayıldı. İslam'ın üstünlüğü, galipçiliği, gücü kabullenildi artık bu çevrede. Bir buradan dövünse dair sahibiydi. Ordunun erzağı yok. Şusu buşu yok. bela buyurdu. Bunun üzerine diğer sahabeler de bu görüşe katılınca Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri emri olsa ben size sormazdım. Bu benim görüşümdü. O zaman Peygamberimiz müşahber ederdi böyle. Yani bir konuda Allah'ın özel emri gelmemişse Peygamberimize Peygamberin hesabına toplar, konuşuyorlar, sonuçta ne çıkarsa müşavirede o uygulanır da. <gülüyor> Peygamberimizim adetleri tabi ki kaldığı zamanlar yolda çok muhizeler yaşandı. Zaten sahabelerde sahabeden bir de bir muhizelerde böyle yani sürekli burca şey oluyor. Yolay bir ara sahabelere aşırı susuzlu geldi. Hiç su bulamadılar. Düşün otuz bin kişi. Yani bir iki kuyu neler bunlara tabii. Öyle zaman geldi ki artık sahabeler çok sus kaldılar. Aşılacak yol geliyor. Beden muazzam su kaybediyor bedenleri. Sus kaldılar. Diller kurudu. Ağızları kurudu. ciğerleri yanıyor. Evvel alıyorlar sahabeler. sus kaldılar. Gel de yarasülallah dediler. Artık ordunun gücü kalmadı, yürüyüşe gücü kalmadı derse, sultan. Yani ölecekler, sultan askerler. Ya aslında bir dua etsin Allah Teala'ya. Bakın Pega hemen dua etme Pegas Neden? Demek ki imtihan ne kadar büyük olursa. O kadar karşılığı büyük oluyor. Peygamber Ali'se maddeleri hesapta ki bu durumu görünce elini açtılar, çok açmıyorlar böyle kalıyorlar. El açma zatleri dua etti Peygamber Hesap sahabeler amin diyorlar. 30 bin kişi her bir sahibi kiram büyük evlülüler gürleder canı gönülden, Allah'ın rızasıyla dua ediyor. 30 bin sahibi amin diyorlar. Daha dua ederken, bunlar kısayken, her taraf güneş yanarken, gökte bulut yokken hem bir bulut geli oluşu üzerinde, onun üzerinde bir bulut geli oluştu, yağmur başladı. Daha elleri ayrı sık Yağmur başladı, evet, bol yağmur yağdı. Temiz kum, çukurlar doldular, deri gibi oldular, boğazan doldu. Su işçiler develerin su oldular, kaplan doldular, hapzu aldılar, gerekeni duş aldı, gusül gerekenleri, her anda suya, bol bol suya kandılar. Biraz sonra bu dağda gitti, yürüyüşe geçti, baktılar ki, yalnız ordunun bulunduğu yere yağmur yağmış. Yani sınır çizilmiş, ona göre bul gelmiş araya, etraf yine çöl, etraf yine kurak yağmur gelmemiş, tekrar yağmur gelmiş. Tabi sahabelere bu mucizeleri yaşaya yaşaya imanlar daha başkalaşıyor. Bir de bir olayda anlatayım inşallah. Çok olay oldu da mucizeler <gülüyor> Tebuk'ta beterken iken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan Hazal Adil çağırdı. Halid <gülüyor> yani Velid Şeyhullah Velid'in oğlu Halid Peygamber'in taktığı lakap Şeyf Allâh kılıcı anlamına geliyor. Telegram çağırdı. Haritik ya buraya geldi. Biz ona senede bir grup askerle altıyla fene git bakalım dedi. 450 altı fene asker verdi elsetine. Dümöti Cendel denen bir delicik vardı orada. İşte bağımsız dışta Roma'ya bağlı. Dümrütü Cendel denen büyük kabile ama devlet yapısına görmüş Yani büyük güçlü orduslar var kendisinin. Dışta Roma'ya bağlı işte bansa yenisi. Peygamber dedi ki Halit, sen Dümrütü Cendel devletine git. Hıristiyandı donlarda Onun kralın dedi tut bana buraya getir. Halim Bey tabii şeyi bir durakladı şimdi. Yarosir Allah bir devlet Şam tarafında bilmedi yaremde. Yarosir Allah o diyeceğim ben ama o bir devlet o onun muazzam büyük ordusu vardı şu anda e, 400 asker 450 kişi var. Ben nasıl onu krank tut buraya Yarosir acaba ede? Tabii diyecek. Peygamber ne diyorsa olacak tabi bu. Diyeceğim gülümseyecek misin şöyle buyurdu ya Halit oraya git Oranın kralını yaban öküzü avlarken yakalayacaksın buyur bakma teyamlar bir de bu olaya da şöyle bakalım Kader açsan bakalım bu bakın bakın nasıl yapıyorlar o sözü bu şekilde Halit oraya gitsen oranın kralını yaban ökyüzü avlarken yakalayacaksın. Bana getireceksin. Sağ salın buraya. Peki ya Resulallah. Gittiler. Gece etrafında kale reşesinde. Şehirleri büyükse kaleler, kapları kapalı. Tabii şey giremiyorlar. Atları geri bıraktılar. Halihazalet askerini aldı. Etraf süpere ilişkiler böyle. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kralın Öküzü alamasına bekliyor. olacak bu şimdi ben işte. Kral şöyle bir ara bakıyor. En yüksekmiş bir şey evi bir, sarayı dışarı bakıyor. Bir yaban öküzü bakın, bakın, bakın, bakın. O yaban öküzü de eselle belirlermiş. Orayı bakın, bakın, bakın Şu kaderi ona bakın ben işte. Kral Sayın camdan bakıyor. Yaban öküzü kalenin kıyıdan dolaşıyor. Tek başına. Rahatsız dolaşıyor. Şey Seyfi dolaşıyor. Şey kral da avı çok severmiş. Özellikle yaban öküzü alması çok severmiş. Bunu görünce dayanemir kral. Yanına özel adamlarım hafızlarımdan az bir şey alıyor yanına. Hemen kalenin şıklılar Yaban öküzü almak için hemen tabi Hazreti i muhaseleri bunlardan şişeyi aldılar. Durum bakalım, teslim ol bakalım. Teslim oldular. Ona şerab buyurdu. seni susluğa gidireceğim ben dedi. Aldı ve getirdi adamlar. <gülüyor> i̇şte bu Tebük seferinden orada 20.000 kaldıktan sonra İranlıla hiç kimse bunu kanamadan oradan geri geri şey geldiler. Fakat bu arada tabi daha başka etraf büyük kabilelere gelip arada İslam'a teslim oldular. İslam'a bir vergi vermeye kabulendiler, Roma'ya verenler bu defa İslam'a döndüler. Halklar İslam daha kuvvetli. Nedir bu? O günkü koşullarda küçük devletler, küçük böyle kabileler mutlaka bir büyük gücün korumasına muhtaçtı onlar. Ona böyle bir cizye vergi verirlerdi. Bu defa Roma'ya verenler, bak Roma artık irit gidiyor, İslam kuvvetleniyor. Bu defa İslam'a geldiler, heyetler İslam'a geldiler, Tebuğ'a geldiler elhamdülillah. İslam hükütre kabul edildi. İslam'a vergi vermeyi kabul Tak dolayısıyla İslam'la tanışıyorlar. Oraya gitmek serbestleşti. Halk İslam'ı öğrendi. Elhamdullah İslamcı gibi büyüdü. İsa orası tekrar Mehmet döndü. Bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyadaki son savaş çıkan sefer olmuş oldu. Allah'a uzunluğu hepsinin oradaki sahabelerinden Rabbim inşallah bize de Mevlam o günlere göstersin İslam yükselişini sevgili kardeşlerim. Yalnız e, şunu arz edeyim. İslam'ın yükselişi tabii oturduğum yerde olmaz. Yani bazı Müslüman kardeşlerim Koltuğuna yaslanıyor, sıcak odasında, elde kum, kumanda, kanaldan kanala geziyor. Ne diyor? İşte Mehdi gelsi de kurtarsa bizi. Öyle yağma yok mu? Yok mudur Yok böyle. Halk ne layıksa onu görür Bakınız, o sahabeler, Allah'ın son Resulü, oturup da mekte. Sohbet yapabilirlerdi. kon okurlardı. Namaz kılarlardı. Kendi rahat ederlerdi. Kolay mı o çöylere çıkmak mütevimler? O çölye gidenler bilirler, onlara bilirler. Böyle. O yazın, yazın ense günleri çölye yanıyor, yanıyor, yanıyor şöyle işte. Orada et keserlerdi. Bakın et keserlerdi. Et taşlar piştiğiyle kurutuyorlar. Burada, et kuruyor taşlar böyle. Işte. O taşları yanıyor böyle. İşte peygamber, sahabeler Allah yolunda böyle şey çekildiler. Çalıştılar böyle şey. çalışmamız gerekiyor İslam İslam'ın Hepimizin elimizden geleni sona kadar bunu kullanmamız gerekiyor. Böyle. Evimize, çevremize, kendimize kendimiz İslam'ı başlayalım kendimize. Şey. İslam'ı kabul edelim kendimize. Şey. İslam bütün kurallarını Eğimize bunu yaşayalım. komşumuza etrafımıza İslamlaşçılım her şeyi alın. Yoksa böyle yapmasak Allah korusun Efendim işte oturduğumuz yerde öyle Müslümanlar ben gördüm. Öyle gördüm Müslümanları. Koltuğuna yaslanmış. Bir giymiş. Koltuğa yaslanmış. Elle kumandan kanaldan kanalına geziyor. Allah Mehdi'yi göndersin de yok yok ya muhteşemler Lillâta Fatiha